Haziran, 2016 yılının yarısına gelindiğinde dünyada ve tabi Türkiye'de hem Leonard Cohen'in bahsettiği zengin fakir savaşı hem de onun bir uzantısı olarak tank, top, tüfek, bomba ve roketlerin tepe tepe kullanıldığı o bildiğimiz savaş dolu dizgin devam ediyordu. Demokratik Suriye güçlerinin İslami terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'ne ya da kısaltılmış haliyle IŞİD'e karşı Membiç'te başlattığı operasyonda yaklaşık 20 bin sivilin yerinden yurdundan olduğu günlerdi. Bu esnada Irak ordusunun Felluce'yi IŞİD'in elinden almak için başlattığı harekatın ortasında kalan sivillere Şii milisler tarafından işkence edildiği haberleri geliyordu. Ülkeyi işitten kurtaracağı söylenen eli baltalı Şii milisler Amirli hapishanesinde 50'den fazla mahkumu infaz etmekte suçlanmaktaydı. Bazı cesetler yol kenarına atılmış ya da bırakılmıştı. Irak hükümeti gölgede 47 dereceye varan sıcakta açıkta kalan sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Suriye'de Ramazan ayının ilk haftasında 224 kişinin öldürüldüğü Halep ilinde 3 saat içinde 3 ayrı hastaneye saldırı düzenlendiği haberi UNICEF tarafından dünyaya duyuruldu. Birleşmiş Milletler'in bu saygın uzmanlık kuruluşu raporunda yalan söylemiyor idiyse, uluslararası hukukun açık ve net olarak tanımladığı şekliyle düpedüz savaş suçu işlenmiş demekti. Savaş veya insanlık suçları olarak tanımlanmış böylesi eylemler, Yalnız Suriye'ye mahsus değildi. Yemen'de ve başka yerlerde de büyük bir pervasızlık ve cezasızlıkla işlenmekteydiler. Ve işlenmeye de devam edeceklerdi üstelik. IŞİD'in son propaganda videolarından birinde, örgütün bir üyesinin casusluk yapmakta suçlanan öz kardeşini infaz ettiği görülüyordu. Bir diğer videoda ise örgüt Irak'ta, Neo-Asur krallığından kalma 3000 yıllık Nimrud antik kentinin doğu kesmindeki eşsiz Nabu tapınağını ağır iş makineleri ve buldozerlerle yıkarken görüntüleniyordu. Birleşmiş Milletlerin saygın bir başka uzmanlık kuruluşu olan UNESCO, insanlığın kültür mirasına karşı işlenen bu kasıtlı yıkımı da savaş suçu olarak mahkum edecekti. Asurlulara, Iraklılara ve insanlar karşı bir suç. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı ama neyse ki ölüm ya da yaralanma olayına rastlanmadı. Şangay kentindeki Pudong Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı ama neyse ki orada da can kaybı olmadı. Ölümlü saldırıların adresi ise İstanbul olacaktı. Dünya kentleri arasındaki yolculukların en önemli kavşak ve odak noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda aynı anda gerçekleştirilen 3 ayrı canlı bomba saldırısında 42 kişi oracıkta hayatını kaybetti, 239 kişi de yaralandı. IŞİD'in üstlendiği saldırı sonrasında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tüm dünyada seyahat sektörüne çağrı yaptı ve Türkiye'yi terk etmemelerini istedi. Ne var ki işler sadece uluslararası çağrılarla yürümüyordu. Türkiye'de turizm sektörü tarihinin en kötü Haziran ayını yaşıyordu. Antalya'ya 1 ila 16 Haziran tarihlerinde gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %58.7 oranında düşüvermişti. Aynı dönemde elbette savaş uçağının Suriye sınırı semalarında düşürülmesinin büyük etkisiyle Rus turist sayısı %98.5 oranında azalmış Neredeyse sıfıra düşmüştü. Öte yandan genel siyaset ve şiddet ortamının etkisiyle olsa gerek aynı dönemde Alman turist sayısı da %44.9 azalmış. Yani o da neredeyse yarıya inmişti. Ülkede şiddet ve vahşet hız kesmeden sürüp gitmekteydi. Mardin Midyat'ta emniyet binasında İstanbul Beyazıt'ta yolda giden bir polis aracına yapılan saldırılar yüzünden onun üzerinde polis şehit oldu ve yüze yakın kişi de yaralandı. Güneydoğu'da çok yönlü şiddet, çok boyutlu bir sefaleti de beraberinde getirmişti. Diyarbakır'a bağlı 25 köyde sokağa çıkma yasakları ilan edilirken, sokağa çıkma yasağının zaten aylardır sürdüğü Şırnak'ta, 3000 aile sersefil çadırlarda yaşıyordu. Ülkenin batı kesiminde pek fark edilmeyen, kapsamlı bir sefalet manzarasıydı bu. Ama facianın boyutu, yılın sonuna doğru, Uluslararası Af Örgütü'nün Amnesty International'ın yayınladığı tüyler ürpertici raporda açıkça ortaya konacaktı. Uluslararası Af Örgütü yeni açıkladığı raporda, Türkiye'nin güneydoğusunda yaşayan en az yarım milyon insanın yerinden yurdundan edildiğini bildirecekti. Zorla yerinden edilen ve mülksüzleştirilenler iki nokta üst üste sur sakinlerinin evlerine geri dönme hakkı başlıklı belgede, UNESCO dünya mirası statüsüne sahip olan surun, 40 bin sakininin de aralarında bulunduğu tahminin yarım milyon insan son bir yılda Türkiye yetkililerinin toplu cezalandırmaya varan acımasız baskıları sonucunda evlerinden çıkarıldı. ifadesi kullanılacaktı. Öte yandan bu tehlikeli belirsizlik durumunu biraz olsun giderebilecek görüşme, diyalog, uzlaşma gibi kavramlara ülkede rastlamak adeta imkansızdı. Başbakan Yıldırım, Terör örgütünün bugünlerde biz görüşebiliriz, silahları bırakabiliriz, konuşalım gibi doğrudan dolaylı haberleri geliyor. Onların uzantılarından bize böyle haberler geliyor. Konuşacak hiçbir şey yok diye demeç verdi. Bu özlü sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toprak şehit kanıyla yoğrulduğu zaman vatandır yoksa tarladır tarla şeklindeki veciz tanımlamasıyla tamamlandı. Anladığımız kadarıyla 2016 yılının Haziran ayında Barış'ın yanından yöresinden geçilmiyordu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, dünya genelinde çatışmalar nedeniyle yerinden olan mülteci sayısının gelmiş geçmiş en büyük sayıya ulaştığını yine Haziran ayında açıkladı. 2016 yılının ortasında Türkiye kıyılarından Yunanistan'a kaçarken batmak üzere olan botlarını ablasıyla birlikte iterek kurtaran 18 yaşındaki Suriyeli yüzücü kız Yusra Mardini, kendisiyle birlikte olimpiyatlarda ilk kez yarışacak olan 10 kişilik olimpik mülteci takımına seçildi. Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre, 2016'nın başından bu yana Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan 200 bini aşkın göçmen arasından, olimpiyatlara katılacak sporcuların taşıyacakları bir bayrak olmayacak, geçit töreninde herhangi bir milli marş da çalınmayacaktı. Olimpik göçmenler olimpiyat bayrağı altında yarışabileceklerdi sadece. Hani olur da madalya falan alırlarsa, podyumda olimpiyat marşını dinleyeceklerdi. Dünyada ise insanlar sokakta taleplerini dile getirmeye devam ediyordu. Polonya'da muhalefet, Arjantin'de basın mensupları, Papua Yeni Gine'de öğrenciler sokaktaydı. Papua'da Başbakan Peter O'Neill'i protesto etmek isteyen öğrencilere polis ateş açtı ve 4 kişiyi öldürdü. Fransa'da Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası devam ederken farklı kentlerde hükümetin çalışma yasasında yapmak istediği değişikliklere karşı çıkan on binlerce protestocu sokaklardan ayrılmıyordu. Euro 2016 sırasında İngiliz ve Rus taraftar grupları arasındaki şiddetli gerginlik bir türlü dindirilemedi. UEFA, Rusya'ya ertelenmiş diskalifiye cezası verdi. Turnuvayı Portekiz kazanırken gönüllerin şampiyonu, her maçın taktiklerini bir papta taraftarlarla beraber bir ay içerik hazırlayan, bütün seyircinin sempatisini kazanan tezahüratları ile Soğuk ülkenin sıcak takımı 330 bin nüfuslu İzlanda oluyordu. Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmamasını belirleyecek referandumda sandıktan sürpriz çıktı. İngiltere'deki Avrupa Birliği referandumunun Brexit diye adlandırılan Avrupa Birliği'nden ayrılma taraftarları kazandı. Avrupa Birliği'nde kalmaktan yana oy kullanan İskoçya'da başbakan gerekirse Birleşik Krallığın kararını tanımayacaklarını söyledi. İngiltere'de ikinci bir referandum düzenlenmesi için başlatılan kampanyada imza sayısı milyonları buldu. Bu kararla sterlin, borsa ve petrolün sert düşüşünü gören Birleşik Krallık için artık çok geçti ama asıl sorunun kaynağı başka yerdeydi. Irkçılık ve faşizm çirkin yüzünü pervasızca göstermeye başlamıştı. İşçi Partisi Milletvekili Genç Barış Aktivisti ve iki çocuk annesi Joe Cox kendi seçim bölgesinde seçmenleriyle konuşurken sokak ortasında gündüz Silahlı ve bıçaklı korkunç bir saldırıya uğradı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan soğukkanlı katil, Cox'un haklarını savunduğu göçmenlerden nefret ettiğini söylemekle yetindi. Nefret söylemi ve ırkçılık, ayrımcılık her yerde kol geziyordu. Britanya basını Avrupa Birliği'nden çıkılsın kararının hemen ardından polise yüzden fazla ırkçı taciz ve nefret söylemi şikayetinde bulunulduğunu aktardı. Bunlar sadece resmi kayıtlara geçenlerdi üstelik. 2016 yılının Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde Ömer Metin adında silahlı bir saldırgan Florida'nın Orlando kentindeki LGBTI gruplarının favorilerinden olan Pulse adlı gece kulübünde Korkunç kanlı bir saldırı düzenledi ve 49 kişiyi öldürdü. Metin polis tarafından vurularak öldürüldü ve saldırganın IŞİD ile bağlantısı kuruldu. Avrupa genelinde on binlerce kişi sokaklara çıkarak Orlando'da yaşanan kanlı katliamı kınarken İstanbul'da LGBTİ üyelerinin onur haftası çerçevesinde gerçekleştirmek istediği yürüyüşe izin verilmedi. Polis 29 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Alman milletvekili Volker Beck de vardı. Ama Alman parlamentosuyla ipleri gelecek olan konu Almanya Federal Meclisi'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda iddiat ve terakki iktidarının planlayıp icra ettiği 1915 kıyımını soykırım olarak niteleyen tasarıyı kabul etmesiyle olacaktı. Böylece 1915 Ermeni kırımını ilk kez resmen soykırım olarak nitelendiren Almanya, Rusya, Brezilya, Fransa, İtalya ve Kanada da dahil olmak üzere 29 ülke ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 45 eyaletinin parlamentolarıyla aynı yönde karar alan ülkeler safına katılmış oluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Federal Parlamentosu'nun Ermeni soykırımı tasarısına evet oyu veren Türk kökenli milletvekilleri için kan analizi talep etti. Bunların kanının laboratuvar testinden geçmesi lazım, dedi. Böylece bir tür çok taraflı halat çekme oyunu da başlamış oldu. Soykırım kararını destekleyen Türk kökenli Almanya milletvekillerine gelen sayısız tehditler, karşılıklı mesajlar, Geri çağrılan elçiler eşliğinde Avrupa Birliği ile halat iyice gerilmeye başlarken savaş uçağının düşürülmesi ve Rus pilotlarının ölümü üzerine iplerin iyice gerilmiş olduğu Rusya'ya Rusların milli günü dolayısıyla gönderilen tebrik mesajı üzerinden halatın gevşetilip ilişkilerin canlandırılması sürecine girildi. Ülkede ise kan dökülme devam ediyordu. Maslak'taki bir caminin tuvaletini temizleyerek evinin geçimini sağlayan Fırat Karavil adlı vatandaş, ünlü bir kebap zinciri sahibinin verdiği ücretin üstünü vermeye çalışırken paranın sahibi tarafından öldürüldü. Gerekçe Karavil'in 200 liralık bankonatı bozmasıydı. Firuza'da Koreli Li'nin işlettiği plakçıda düzenlenen etkinlik sırasında içeri giren 20 kişi, İçki içtikleri ve yolu kapattıkları gerekçesiyle etkinliğe katılanları dövdü. Yıllardır İstanbul'da esnaflık yapan Li bunun üzerine dükkanını kapatacağını ve sonra da ülkeden ayrılacağını söyledi. <gülüyor> Özgür basın açısından ise iyiye giden bir durum yoktu. Aksine ifade özgürlüğü konusunda çember iyice daralmaya devam ediyordu. Özgür Gündem gazetesinin başlattığı Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına destek veren isimlere 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Sırf dayanışma amacıyla bir gün birkaç saatliğine sembolik olarak Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yapmış olan Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Nesin ve Eral Önderoğlu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Fincancı cezaevinde tecrite alındı. Doğayan gazeteci Hasan Cemal'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ikinci bir dava daha açıldı. Twitter'da Ömer Hayyam'ın rubaisini paylaşıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren öğretmenin soruşturulmasına izin vermemesi ve çantasında nevroz bildirisi bulunduğu için gözaltına alınıp hakkında terör örgütü propagandası iddiasıyla dava açılan akademisyen Chris Stevens’ın ilk duruşmada beraat etmesi, ifade özgürlüğü açısından insanları bir nebze olsun rahatlatan gelişmeler oldu. Ne var ki bir şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne mafya usulü, mermi bırakılması, ve 139 milletvekiline ait 682 fezlekenin bir an önce cezai işlem yapılması amacıyla savcılıklara gönderilmesi işleri daha da karanlık hale getirmeye yetecekti. NASA'nın açıkladığı verilere göre 20. yüzyıl ortalamasından 0.9 derece daha sıcak olan 2016 yılının Haziran ayı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1880 yılından beri görülmüş, ...en sıcak Haziran ayı olarak tarihe geçiyordu. Daha önce görülmüş en sıcak Haziran ayı için çok uzaklara gitmeye gerek yoktu. 2015'in Haziran rekoru 2016 Haziran'ı tarafından kolayca kırılıyordu. Sırıkla atlama rekorlarının peş peşe kırılması gibi olimpik bir faaliyette dönüştü iklim değişikliği de. Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcaktan asfalt eriyor. Adana'da termometreler 51 dereceyi gösterince sokaklar tamamen boşalıyor. İzmir ve Aydın'da mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hamile ve sağlık sorunu olan kamu görevlilerinin izinli sayılmalarına yol açıyordu. Bodrum'da, Ayvalık'ta, Komuluca'da, Silifke'de ve Denizli'de hektarlarca ormanlık alan içindeki canlılarla birlikte çayır cayır yanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce yıldır görülmemiş büyüklükte kuraklık da yıllardır boğuşan Kaliforniya eyaletinde Çıkan yangınlar ise yüzlerce insanın evlerini terk etmesine neden oluyordu. Rusya, Çin ve Hindistan'da yüzlerce insan fırtına, aşırı yağmur, yıldırım, hortum ve toprak kaymaları yüzünden hayatını kaybederken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla sele kapılan 800 küçük baş hayvan telef oluyor, 300 koyun da sakat kalıyordu. Gelmiş geçmiş en iyi boksör ve aynı zamanda en büyük hak savunucularından olan Galeano'nun deyişiyle dünyanın en özü sosyalizm şiiri Mi yazan Muhammed Ali namı diğer şampiyon 2016 yılının Haziran ayında 74 yaşında hakkın rahmetine kavuştur. <gülüyor> kainatın tüm seslerine go to bed, my baby. It's, it's not my Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine konuşmacı olarak yer ayrılmayan cenaze programını yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmesini izah ederken, Perşembe günü cenaze namazını da eda etmiş olmaları hasebiyle Cuma günü programa kalmaya gerek duymadık diyordu. Her şey 17-25 Aralık 2013'te 4 bakan ve Erdoğan'ın oğluyla ilgili yolsuzluk dosyalarının açığa çıkmasıyla başladı. Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin izleme komitesinin hukukun üstünlüğünün erozyona uğradığını belirten raporundan. Cumhuriyet